Ebu Bekr Sıddîk radıyallahu anh Peygamberin sırdaşı, halifesi olan Sıddîk-i Ekber, 573'te doğmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı akabinde kendisine biat edilmiştir. Tirmizi'nin tahriş ettiği Ebu Sa'id el-Hudri'den gelen hadiste, resul Muhterem onun hakkında şöyle buyurmuştur. memin Nebiy'in نَبِيِّنْ velehu وَلَهُ وَزِيرَانِ مِنْ اَهْلِ ve veziranı min ehli'l-ardı. Femme veziraya min ehli's-semâi fe Cibril ve Mikailu. Ve emma veziraya min ehli'l-ardı fe Ebu Bekr ve Ömer. Gök ehlinden iki yer ehlinden 2 veziri olmaksızın hiç peygamber gönderilmemiştir. Benim de gök ehlinden vezirlerim Cebrail ve Mikail'dir. Yer ehlinden vezirlerim Ebu Bekir ve Ömer'dir. Onun hakkında birçok hadisler varit olmuştur. Ehl-i sünnetin ittifakıyla Ebubekir radıyallahu anh ashabın en büyüğüdür. Bu hususta Suyuti'nin tarih Hulafa adlı eserini tavsiye ederim. Özellikle i̇bn Asakir'in tahriç ettiği Enes radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. hüb Ebi Bekir ve şükruhu vâcibun ala kulli ümmeti.'' Ebu Bekir'i sevmek ve ona şükranda bulunmak ümmetimin üzerinde vaciptir. Ashab-ı kiram hilafet, emirlik, irşat ve kardeşlik biatıyla ona biat ettiler. Hazreti Zübeyr ve Hazreti Ali radıyallahu anhuma da ona biat etmişlerdir. İrşad ve ruhi terbiyede ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden aldığı hilafeti Hazreti Selman-ı Pakı Farisi radıyallahu anh'a vererek hicri 13'te vefat etmiştir. Selman-ı Pakı Farisi radıyallahu anh Selman-ı Pakı Farisi aslen Esfahanlı'dır. İlk seferi Şam'a, ikinci seferi Bursa'ya olmuştur. Görmüş olduğu ruhbanlar, bir peygamberin zamanına ulaşacağını haber vermişlerdir. Dört gözle peygamberi beklerdi. Takriben iki yüz yaşında iken peygamberimizin sohbetiyle şereflendi. Hakkında Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem,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 Allah Ta'ala da seni halk nazarında yücelsin demiştir. İrşad ve tebliğde üstün manevi hilafetini tabi'inlerin büyüğünden Kasım bin Muhammed bin Bekr Bekri Sıddîk Kudsesirruh'a devrettikten sonra Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında yani Hicri 35'te 250-300 yaşındayken vefat etmiştir. Seyyidunel Kasım bin Muhammed bin Bekr Bekri Sıddîk Kudsesirruh Selman-ı Pakı Farisi'den manevi hilafet almıştır. Medine'de fukahai sebaadan biriydi. Eyyub Sehtiyani, Ruh diyor ki, Ben Kasım bin Muhammed'den daha faziletli bir insan görmedim. Adaletiyle meşhur olan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh Zahiri hilafet de Kasım'ın hakkıdır. Bana kalsaydı ona verirdim demiştir. Ashabı kiramdan sonra, Kasım bin Muhammed Kudsesirruh, Harice bin Zeyd, Sa'id bin Müseyyeb, Orve bin Zübeyir, Ubeydullah bin Abdullah, Ebu Bekir bin Abdurrahman, Süleyman bin Yasar adlı zevata, Fukahâ-i Seb'a denilir. Bunlar Medine'de ilmi neşrettiler. Şöyle demiştir. Allah Teala'nın hakkını bildikten sonra adamın cahil kalması, bilmediği bir şeyi söylemesinden daha hayırlıdır.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 Seyyiduna Cafer Sadık rahmetullahi aleyhi devretmiştir. Seyyiduna Cafer Sadık kuddese İmam Cafer Sadık kuddese anne tarafından Ebubekir Sıddık'ın babadan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın torunudur. Yani Seyyiden el Kasım ve Seyyiden el İmam Hüseyin'in torunlarıdır. Onun hadisleri Buhari dışında Kütüb-i Sitte'de de vardır. Hadis ilmini Urva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 Kardeşinden hoşuna gelmedik söz işitsen asla üzülme. Sözü doğru ise sana peşin cezadır. Sözü yalan ise sana bir hasene yazılmış olur. Mut'a'dan sorulunca şöyle cevap vermiştir. Mut'a nikah değil. Dinin perdesi altında zinanın meşru görülmesidir. Ceddim Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Gerçekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde kadınların mutasını yasakladı. Buyurmuştur. Dualarında da şöyle derdi. Allahumme azametin hakkı için beni kulluğunla şereflendir. Taatle aziz kıl. Allahumme günah işlemekle beni zelil kılma. Allahumme beni kötülük yapanlara iyilik yapmaya muvaffak kıl. Allahumme Rızkımı genişlet ve beni günahlardan temizle. Amcası Zeyd'in asılması haberini veren Hakem bin As el-Kelbi'nin şiirinde Sizden Zeyd'i ağacın dalına astık. Mehdi olup da asılanı görmedik. Sözünü işitince İmam Allahumme, Ona köpeklerinden bir köpeği musallat kıl diye beddua etti. Nitekim aslanlar Hakem bin As'ı parçaladılar. Bir günde Hükümdar Mansur onu celbetti. Öldürülmesini vaat etti. İmam Mansur'un huzuruna girince Mansur Allah Teala niçin şu muzır sinekleri yaratmıştır diye sordu. İmam zalimleri zelil kılmak için cevabını verdi. Bir sinek etrafında dolaşa dolaşa yüzüne konmuş. İmamın bundan rahatsız olup da öl sana ne yaptım ki demesi üzerine üç sinek beraber ölmüştür. Adamın biri: Muhterem imamım, zalimler sana boyun eğiyorlar. Sen ne diyorsun?" diye sormuş. O da buyurmuştur ki: Şöyle derim. Allahumme hrisni bi aynike la tenamu, ve knufni bi ruknike la yuramu ve ahfidhni bi kudretike aleyye, la ehla ve ente raja'i. Allahumma innaka a'zamu ve ajallu mimma akhafu ve ehderu, Allahumma bi'ke adfa'u fi nahrihi ve bike estaidu min şerrih la havle ve la kuvvete illa Bu dua ve rumuzlu olduğu için tercüme etmedim. Bu şekilde okumak gerekir. Hicri 83 senesinde doğmuş, 148'de vefat etmiş Medine'deki Baqiyye-i Şerif'te babası İmam Bakır ile dedesi Zeynel Abidin'in makberleri arasına defnedilmiştir. Hazreti Hasan'ın makberi de oradadır. Selman-ı Farisi'ye Sıddık-ı Ekber tarafından verilen manevi hilafetin sırrını Beyazıt Bestami Hazretlerine devretmiştir. Seyyiduna Şeyh Beyazıt Bestami, Kuddise Sirru Beyazıt Bestami Hazretleri zamanının kutbul Gafsul Azamul fert makamıyla şereflenmiştir. Aslında hilafet iki çeşittir. Zahiri hilafet, batınî hilafet. Hulefai Raşidinde her iki hilafet toplanmıştır nitekim Ömer bin Abdülaziz'de de zahiri ve batini hilafet birleşmiştir. Hulefai Raşidinden sonra Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh gibi zevat müstesna, nadir kimselerde iki hilafet birleşir. Ehli irşada intikal eden hilafet, batini hilafettir. Bu manevi hilafetin sahibinin zahirde hiçbir makamda bulunmaması ve hatta tanınmaması da mümkündür. İşte Beyazıt Bestami,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 haset ve cehalet olduğunu söylemektedir. El Mevahibü Sermediye ve El Hadaiqu'l Verdiye adlı eserde Beyazid-i hazretilerinin Hazretlerinin menkıbesine çok yer verilmiştir. Zunnuni Misri Şeyhül Ekber ve daha birçok evliya Arif -sehre verdiği gibi imamlar Beyazıd'ın üstün bir evliya ve kutbul fert olduğunu itiraf etmişlerdir. Adamın biri evliya günah işler mi?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 ve Beyazıt gibi uveysiyul makam zevatın kabirleri ekseriyet meçhul olur. Beyazıt, Şeyh Tayfur, İmam Caferi Sadık'ın ruhaniyetinden aldığı Sıddıkiye hilafetini, Şeyh Ebu'l-Hasan el Harqani hazretlerine devretmiştir. Artık bu sırr-ı azim Ebu'l-Hasan el Harqani hazretlerine nakl olunmuştur. Seyyiduna Ebu'l-Hasan el Harqani, Kuddisesi'l-Ruh Şeyh Ebu'l-Hasan el-Kharqani hazretleri, asrının sahibi, zamanın feridi ve o zamanda yaşayan evliyanın barajı olmuştur. Ona intikal eden nispet, onun kalbi şerifinden hasu Amen'in kalplerine dağılmıştır. Şöyle tavsiyede bulunmuştur. Allah'ı zikrettiğin vakitte başkasından konuşan, doğrusu Allah'tan başkasını zikreden kimseyle arkadaş olma. Her zamanda ulema ve abidler dünyada bulunur. Sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar iradeni ve gayretini Allah'ın rızasını kazanmak için harcamasan faydalanamazsın. Sofilik, seccade, tesbih ve külahla değil, adet ve suretlerle de değil. Sofi, Allah'ın iradesinde iradesini mahvedendir. Şöyle ki, La ilahe illallah dediği zaman, Varlığı asla hissetmez. Sofi gündüzde güneşe, gecede aya ve yıldızlara muhtaç olmayan, mutlak yoklukta olduğu halde vücuda muhtaç olmayandır. Şeyh Abdullah el-Ensari hazretleri der ki, Hadis ve şeriat ilimlerinde şeyhlerim çoktu. Ama tarikatta şeyhim Ebul Hasan el-Harkani'dir. Onu görmeseydim hakikati bilemezdim. Şeyh Ebu Hasan El-Kharkani Hazretleri hiçbir mahluktan korkmazdı. Sultan Mahmud onu ziyaret ettiği vakit bir saat yanında oturdu. Bir gün, Şeyh Hazretleri Beyazıt Bestami hakkında ne buyurur diye sorar. Şeyh Ebu Hasan, Beyazıt öyle bir adamdır ki ona tabi olan hidayete erer. Onu gören gizli olmayan saadete kavuşur. Cevabını verir. Sultan, bu nefsime ağır geldi. Ebu Cehil peygamberimizi gördü ve şekavetten ayrılmadı. Deyince şeyh şöyle karşılık verir. Hayır, Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görmedi. Muhammed bin Abdullah'ı gördü. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görseydi, şekavetten çıkıp saadete girecekti. Bunun tasdiki Allah Teala'nın Ta buyurduğu El-A'raf suresinin ve terahum yanzurun ileyke ve hum la Habibim onların sana baktıklarını görürsün halbuki onlar seni görmezler Maalindeki 198. ayettir. İki suretle görmek var. A. beşeri gözle görmek. Bu hayrinin saadet ve şekavetine sebep olamaz. B. kalp sır gözüyle görmek var kemal mutabaat şartıyla bu gözle gören şekavetten çıkar ve saadete girer. Şeyh Ebu Hasan, Hicri 425'te vefat etmiştir. Bu üstün nisbetin sırrı ve manevi hilafet, ondan Şeyh Ebu Ali el-Farmedi hazretlerine nakl olunmuştur. Soru Nakşibendi silsilesinde buraya kadar iki inkıta vardır. Birincisi İmam Cafer Sadık ile Beyazıt Bestami arasında 40. Beyazıt Bestami Hazretleri ile Ebu Hasan el-Harkani arasında bunun iki katı, 80 veya 90 sene mesafe inkıtağı var. Bu inkıta ile beraber, silsilenin doğru olduğu ve senetle gelişi nasıl iddia edilebilir? Cevap Diğer silsilede Ebu Ali el-Fermediye kadar inkıta yoktur. Çünkü bu zatta üç silsile birleşir. Nitekim, Ebu Ali Fermedi Fadıl bin Muhammed, 465'te vefat eden, meşhur Şeyh Ebu'l Kasım el-Kuşeyri hazretlerinden, şer'i ilimlerin tahsilini ikmalden sonra, ayrıca zahiri nisbeti, 373'te vefat eden, Ebu Osman el Magrabi künyesiyle meşhur, Said bin Selame'den de almıştır. Şeyh Said bin Selame, 340'da vefat eden Ebu Ali el-Katib Hasan bin Ahmet el-Mısri'den hırka giyerek zahiri nispeti almıştır. Şeyh Ebu Ali el-Katib Mısır'da ikamet eden Bağdatlı Ebu Bekr Mısri'den kesb-i kemal etmiş ve bil fil zahiri nispeti 321'de vefat eden Şeyh Ahmet Ebu Ali el-Ruzbari'den almıştır. Şeyh Ahmet 298'de vefat eden meşhur Reis-ül Cüneyt el-Baghdadi'den hilafet ve kutbiyet hırkasını almıştır. Şeyh Cüneyd, 251'de vefat eden dayısı Seri Sakati, Eşit, Sıkti'den aynı hilafeti almıştır. Seri Hazretleri, 200'de vefat eden Şeyh Ma'ruf Kerhi'den, Şeyh Ma'ruf Kerhi'de 153'te doğup 203'te vefat eden İmam Ali Rıza'dan nisbeti almışlardır. Bunların menkıbelerini araştırmak isteyen Risale-i Kuşeyri, tabakat İmam Şa'rani, cami o keramat Evliya ve Tabakatu Sofiye gibi kitaplara müracaat edebilir. İmam Ali Rıza, 128'de doğup 186'da vefat eden İmam Musa'l-Kazım'dan, o da 83'te doğup 148'de vefat eden İmam Cafer Sadık'tan nispeti almışlardır. İmam Cafer Sadık, Zahiri ve batini nisbeti, dayısı İmam Kasım bin Muhammed'ten aldığı gibi, ayrıca 57'de doğup 113'te vefat eden babası İmam Bakır'dan da nisbeti almıştır. İmam Muhammed Bakır, 46'da doğup 94'te vefat eden babası İmam Zeynel Abidin'den almıştır. İmam Zeynel Abidin de 6'da doğup 61'de vefat eden babası İmam Hüseyin'den almıştır. İmam Hüseyin de hicretten 23 sene önce doğup hicri 40'ta vefat eden ve hulefai Raşidi'nin dördüncüsü olan Hazreti Ali'den almıştır. Anhum. Hazreti Ali radıyallahu ta'la ta anh Hazreti Ömer'den, Hazreti Ebubekir'den Bekir'den zahiri ve batini hilafeti aldığı gibi ayrıca batini hilafeti fahri alem Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Bu silsileye silsile-tü denilir. Reşahat ve el ikul i bu silsile hakkında uzun izah vermiştir. Kaldı ki, nakşibendilerin ve birçok evliyanın ittifakıyla ruhaniyetteki birleşme cismani birleşmeden daha kuvvetlidir. Ruhaniyette zaman, gençlik, ihtiyarlık söz konusu değildir. Nitekim Bukhari'nin edebul mufette ve tabarani'nin tahriş ettikleri İbn Amr'dan gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnne ruha'l-mu'minayni teltaqi ala mesirati yawmin wa laylatin wa ra'a Gerçekte iki müminin ruhları, onlardan biri arkadaşının yüzünü görmediği halde bir gün ve bir gece mesafesinde karşılaşırlar. Ruhların karşılaşması hakkında varit olan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 sıfat münasebetinde ve sevgiyle tahakkuk eder. Bunun başlangıcı sevgiyle tanışmaktır. Ashab devrinde bu kaynaşma yaygındı. Nitekim Bukhari'nin Edeb-ül tahriç ettiği bir eserde, i̇bn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir. enni niamu tugferu ve rahimu tuqtau velem neram misle Nimette nankörlük ediliyor,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 İlmi, Allame Şeyh Sadreddin'de tahsil ettikten sonra tasavvuf ilminin tahsiline de çalışmıştır. Kendisi anlatıyor. Şeyh Sadreddin Hazretleri'nin yanında tefsir okuyordum. Dersimiz, El-A'raf suresinin اُدْعُ رَبَّكُمَ تَضَرُّعَوْ وَخُفْيَهْ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعَتَد۪ينَ Tezarru ve gizli olarak Rabbinizi çağırın.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 ve vukufu adediyi öğretti. Şöyle demişti. Suya dal. Kalbinle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Ben de ona devam ettim. Maksadıma ulaştım. Ayrıca Gavz-ı Hemedani'nin terbiyesi ile şereflendim. O beni terbiye etti. Gucudevani'nin işaret ettiği 11 Farisi kelimeyi edeple Varış, Lütufla Dönüş adlı eserimizde izah etmiştik. Nakşibendi tarikatının esası da on bir kelime üzerine bina edilmiştir. Ondan bu sırrı azim, Şeyh arif Rivgeri'ye naklolundu. Reşahat adlı eserde kendisinden çok bahsedilmiştir. Şeyh Abdülhalik Gücudavani, 575'te dar Beka'ya naklolunarak takriben 400 mürşidi yerine bırakmıştır. Onlardan en meşhuru Şeyh Arif Rivgeri'dir.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 Bunun fetvasını nereden aldın? Buna cevaben şöyle demiştir. İşittiğim şu ki, sen de gizli zikrediyorsun. Ama başkası işittiğine göre zikrin cehridir. 3. İşittim ki Hızır aleyhisselam seni terbiye edermiş. Bu nasıl? Buna da şöyle cevap vermiştir. Hz. Hızır Allah Teala'yı sevenleri sever. Yine muasırlarından, üstün ilmiyle tanınan Mevlana Şeyh Seyfettin, ''Neden cehri zikir yapıyorsun?'' diye sormuş. Ona da şöyle cevap vermiştir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Lakinu mevtâkum şehadete en la ilahe illallah'' Ölüm anındakilere, ''La ilahe illallah'' kelime şahadeti şehadeti telkin edin buyurduğu için, ulema cehri zikrin cevazına ittifak ettiler.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 Takriben 20 sene hizmetinde kalan Seyyid Emir Kulal'a üstün emaneti devrederek 755 tarihinde vefat etmiştir. Seyyid Emir Kulal Kudsesirruh Evliyanın saadatı, saadatın velisi olan Seyyid Emir Kulal Kudsesirruh, Buhara'ya iki fersah mesafede Sukar adlı köyde doğmuştur. 20 sene Şeyh Muhammed Baba Semmasi'nin hizmetinde bulunduktan sonra,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 Buhara'ya bağlı kasr Arifin köyünde 718'de doğmuştur. Çocukluğunda Şeyh Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinin yesine girmiştir. Şeyhin vefatından sonra dedesi onu, adını işittiği her evliyanın huzuruna götürür ve ona dua talep ederdi. Buluğ çağına erişince artık Şeyh Seyyid Emir Kulal'ın sohbetine girdi. Seyyid Emir Kulal ona,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 şeyh Yakup el-Cerhi'ye devrederek 802'de Darbeka'ya gitmeyi tercih etmiştir. Seyyiduna Yakup Cerhi Kuddisse Hace Hacı Yakup Cerhi şeriatı hakikatle ihya eden gaybi ilimlerin mirasçısı zülcenaheyn bir zattır. Asrının en meşhur alimlerinden Şeyh Şahabettin Şirvani adlı zattan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 Üstadın nahvi olursa sen de nahvi, mahvi olursa sen de mahvi olursun. Rabuta yolu en kısa yoldur. Fasıl. Bediüzzaman 29. mektubun telvihatı tıs asının 3. telvihinde şöyle der: Adi bir samimi ehli tarikat suri, zahiri bir mütefenninden daha ziyade kendini muhafaza eder. O zevki tarikat Rabıta vasıtasıyla ve o mehabbeti evliya, manevi beraberlik cihetiyle imanını kurtarır. Kebairle fasık olur. Fakat kafir olmaz. Kolaylıkla zındıkaya sokulmaz. Şedid bir mehabbet ve metin bir itikat ile aktab kabul ettiği bir silsile-i onun nazarında hiçbir kuvvet çürütemez. Çürütemediği için onlardan itimadını kesemez. Onlardan itimadı kesilmezse zındıkaya giremez. Tarikatte hissesi olmayan ve kalbi harekete gelmeyen bir muhakkik alim zat da olsa, şimdiki zındıkların desiselerine karşı kendini tam muhafaza etmesi müşkülleşmiştir. Gerek burada ve gerekse Emirdağ Lahikası 11 sayfa 54 Envar yayınları yıl 1989 27. mektupta diyor ki,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 Çabuk dinsizliğe giremiyor. Kalbi mağlup olamıyor. Onun için onlar tam sarsılmaz, hakiki nurcu olabilirler. Yalnız mümkün olduğu kadar bidatlara ve takvayı kıran büyük günahlara girmemek gerektir. Üstad demek istiyor ki, şimdi de tarikat zamanıdır. Binaenaleyh her halükarda nur şakirtleri ve ehli tarikatın beraberce çalışmaları gerekir. Bu da iki kanatla olur. İtikat ve tevhid ilmini Risale-i Nur'dan, zikir ve vuslat ilimlerini erbabı Tarikattan öğrenmek gerekir. Vasıl. hace Ahrar şöyle demiştir. Hayali konuşmaların, vesveselerin üç şeyle müdafası mümkündür. 1- Ali tarikatinde Nakşibendi'lerin saadatlarının seçmiş oldukları riyazet ve mücahede yollarıyla. 2- Hayali konuşma ve vesveselere karşı nefsini kuvvetsiz ve hareketsiz inanmakla Allah Ta'ala'ya yalvarıp müdafasını ve engelleri ortadan kaldırmasını istemesiyle. 3. Şeyhine yönelip ondan himmet dilemesiyle. Çünkü onu vasıta edinmek en yakın ve en kolay, en güzel yoldur. Bu sırrı azimi Şeyh Muhammed Zahid ve başkalarına emanet ederek Hicri 895'te, 89 yaşındayken Daru Bekaya gitmiştir. Seyyiduna Şeyh Muhammed Zahid kutse sırru. Hacı Muhammed Zahid kutse sırru takva, zühd ve mukâşefe ilimleri ile meşhurdur. İlminden ile birçok ehli ilim Allah Teala'ya kavuşmuştur. 883'te Hacı Ahrar'ın hizmetine girmiş 12 sene kemali edep, kemali hizmet kemal-i gayret ve kemal-i sohbetle şeyhinin beraberliğinde kalmıştır. Tezkiretü Sıddîkîn yahut Silsiletul Arif'in adlı bir kitap yazmıştır. Hacı Ahrar'ın vasiyeti üzere ömrünün sonuna kadar irşade devam etmiş, Bilahare o nispetin sırrını Derviş Muhammed'e devrederek 936'da dar Beka'ya nakl olmuştur.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 1012 veya 1014'te 40 yaşında iken Darü Bekaya irtihal ederek yerine İmam Rabbani müceddide Elfisani'yi Elfesani'yi bırakmıştır. Seyyiduna Şeyh Ahmed el-Faruki, Kut sıruhu İmam Rabbani müceddide Elfisani, Elfesani, Kayyum-ı ekmelerin mürşidi, Kutbul Gaffsul Fert ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın özüdür.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 Babasından Kadir'i, verdiği, Çişdi tarikatlerinin iznini almış, 17 yaşındayken bu üç tarikatte irşat postunda oturmuştur. Fakat bununla beraber Nakşibendi tarikatındaki kerameti ve azim nispetinin sırrını dahi tahsil etmeyi şiddetle arzulardı. Bu arzu ve meyli gittikçe artıyordu. Kendi keşfinde tanıdığı meşayıha müracaat eder, himmetlerini talep eder,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 Şeyh Muhammed Baki'nin elini tutarak teslim oldu. İki ay ve birkaç günden sonra şeyh Muhammed el-Baki kudsesi ruh, muradiyet, mahbubiyet, kemal ve tekmil makamlarına muvaffak olduğuna şehadet ederek müritlerinin terbiyelerini ve irşatlarını ona teslim etti. Kayyum-u Rabbani, mukâşefe ilimlerinde dahi çok terakki etmişti. Kendisi bazı kemalatlarını şöyle açıklamıştır.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 Sonra bir dilim kavun kesiyor. Bir gün sonra o habisin bir gün evvel filanca vakitte kendi evinde öldüğü haber alınıyor. Yine bir gün bir ama yanına gelip gözlerinin görmesi için istirhamda bulunarak yalvarır. Kemal şefkatinden eliyle tükrüğünü alıp ama'nın gözlerini mesh eder. ''Hadi gözünü kapat, evine kadar açma, Allah şafidir.'' der. Ama evine varınca gözünü açar ve görür. Takriben yedi bin halife yetiştirmiştir. Onlardan dokuz yüzü Ali Nakşibendi tarikatinin nihayetine ulaşıp kutbiyet makamında bulunmuşlardır. Onlardan en faziletlisi Şeyh Muhammed Seyfettin el-Farukiye o sırın kısmı azamisini vermiş ve 1079 yılında dar-ı bekaya nakl olunmuştur. Seyyiduna Şeyh Muhammed Seyfettin, Kuddisesir Ruh Şeyh Muhammed Seyfettin, Kuddisesir Ruh, 1055 civarında doğmuştur. Babası Gavsul Azam, Şeyh Muhammed Masum'dan ilim ikmal etmiştir. Bazı ehli keşif, babasını da geçtiğini söylemişlerdir. O, emri Maruf ve nehy anil münkerde çok mübalağa yapardı. Münkerlerin işlenmesine asla tahammül gösteremezdi. Ondan birçok da kerametler görülmüştür. Her günde en az 1400 kadar salik tekkesinde bulunurdu. Bunlardan her birine rabeti üzere yedirirdi. Yerine canlı kitap birçok halifeler bırakmıştır. 1095 civarında bu sır razimi Seyyid Nur Muhammed el-Bedevani'ye tevdi ederek dar bekaya nakl olunmuştur. Seyyiduna Şeyh es seyyid Nur Muhammed Bedavani, Kuddisesirruh Şeyhinin halifeleri içerisinde en çok kalpleri ihya eden, saliklerini makamlarına kavuşturan, şeriat ve hakikati tam manasıyla neşredendir. Hindistan'da şeriat ve tarikat nurları onun bereket ve gayreti sayesinde yayılmıştır. Tabii ki ehli olduğu münasebetiyle onun payı daha fazladır. İstigrak hali o kadar ona galebe çalmıştı ki, takriben 15 sene, Namaz vakitlerinden başka hiçbir zaman ayık olmazdı. Murakabelerde fazla dalışından dolayı sırtı yay gibi olmuştu. Önce Şeyh Seyfettin'in yanında birkaç sene çalışmış, sonra Şeyh Muhammed Muhsin'in hizmetine girmiş, nihayet velayetin ve kemalatın zirvesine ulaşmıştır. Demiştir ki, vallahi 30 senedir Allah'tan başka kalbimin üzerine hiçbir şey gelmemiştir. Şeyh Masar diyordu ki, keşke siz Seyyid'i görseydiniz. Eğer onu görseydiniz, imanlarınızı Allah Teala'nın kudreti hakkında tecidid ederdiniz. Seyyid'in basiretiyle gördüğü şeyleri başkası gözüyle görmezdi. Her nasılsa bir gün yolda yürürken gözlerim ecnebi bir kadına isabet etmişti. Yanına gelince bana, zinanın kokusu senden geliyor dedi. Yine bir gün yolda birkaç adım içki içen birisiyle yürüdüm. Yanına gelince senden şarap kokusu geliyor dedi. Bu sırrı azimi birçok zevata tevdi ettiği gibi şeyh Şemseddin Habibullah Canı Canan Mazhar'a da bırakarak 1135'te dar Bekaya irtihal etmiştir. Seyyiduna Habibullah Canı Canan Mazhar kutlusu Şeyh Şemseddin Habibullah Canı Canan Canan Mazhar Kudsisi ru 1113'te dolmuş Seyyid Nur Muhammed Elbedevani Hazretlerinden ilim almış ayrıca Şeyh Muhammed Efdal, Hafız Sadullah, Şeyh Muhammed Abit gibi meşhur meşayihtan kesb-i kemal ederek irşada başlamıştır. Henüz küçük yaşta iken aşk ve mehabbet ona galebe çalmıştı. Hatta ve hatta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 Adam ondan bu iyiliği görünce tövbe etmiş. Allah Teala da kendisine ihlas ve mehabbeti bahşetmiştir. Elmevahi bu sermediyede menkıbelerine geniş yer verilmiştir. Birçok insanlar onunla Allah Teala'ya kavuşmuşlardır. 1195'te bu sırı azimi Şeyh Abdullah Dəhlevi'ye tevdi ederek darbeka'ya nakl olunmuştur. Seyyidunâ Şeyh Abdullah Dehlevi 1158'de doğmuştur. Ehli beyttendir. Babası Şah Abdüllatif Kadiri idi. Babasının yanında nice kırklara girdi. Ayrıca şiariye ve çiştiye tarikatlarında da çalışmıştır. Babası adını Ali koymuştu. Fakat kendisi buluğ çağından sonra Gulem Ali'ye çevirmiştir. Sonra bir rüyada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 Hazreti Şehit Mazhar Canı Canan'dan sonra irşada başlayınca şark ve Garıptan, Horasan, Rumeli, Şam, Irak, Hicaz ve Mâberâ-un-Nehir'den birçok ulema dergahına varmaya çalışmışlardır. Bunlardan bazıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yanına gitmişlerdir. Onun yüce ahlakından biri şöyledir. Adamın biri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 Çeşitli ilimlerde münazara ve mübahesede galip olduğunu ve kendilerinin de mağlubiyetini gördükleri için kıskançlık duygusu yani haset onları Mevlana'nın inkarına sevk etmiştir. Yanından ayrıldıktan sonra ilim ve irfanını haddinden fazla üstünlüğünü itiraf ettikleri halde sigara içtiği için şiddetle onu tenkit etmişlerdir. Sigara hakkındaki tenkitleri kendisine ulaşınca,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 Asrın müceddidi ve irşada en üstün derecede muvaffak olduğuna, velayet kemalatının zirvesine ulaştığına şehadet etmiştir. Muasırlarından İbn Abidin, Halusi gibi zevatın ona teslim olmaları kafi şahittir. 300'den fazla İbn Abidin gibi ulemaya hilafet vermiştir. Şu anda da halen daha irşada devam etmektedir. 1242'de o azim nispeti,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 Müritlerine nasihatte şöyle buyururdu. Şeyhin bir hali şeriatın zahirine muhalif olduğu vakit, mürit şeyhini taklit etmeyip şeriatla amel ettiği halde şeyhin halini de inkar etmez. Nitekim ekabir demiştir ki, temkin sahibine taklit eden zındıklaşır. Her halükarda şeriatın tatbik edilmesinde nispet vardır. Meşayihı inkar etmekte ise mahrumiyet hak ve doğru söyleyenlerin sözlerini tasdik eder ve kendi sözünden caydığına işaret ederdi. Nitekim Seyyid Sıbıgatullah Arvasi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün ben şeyhimden, İhlas nedir diye sordum. O da meşhur Cizreli Şeyh Ahmet'in divanında yer alan, Bu Kur'an'u bu ayeti, yani Kur'an'la ayetle, rubaiyesiyle cevap verdi. Ben bu kadar mı dedim? Dedi ki, bu kafi değil midir? Sonra fakire yöneldi ve şöyle sordu. Sence ihlas nedir? Şöyle dedim. İhlas, müridin, şeyhinin hareket ve sekenesinden, sözleri ve fiillerinden, her ne meydana gelirse gelsin, hepsinin allah Teala'nın rızasına uygun olduğuna inanmasıdır. Benim bu cevabımı güzel görerek, evet, aslında budur. Rubâiler ise sekir halinde söylenmiştir, buyurdu. Kutbul medar vel irşad Seyyid Taha, Ali nispeti çok zevata telkin ettiği gibi, halifesi olan Seyyid Sıbgatullah hazretlerine de tevdi ederek, 1269 hicri senesinde dar bekaya azmederek irtihal etmiştir. İslam alimleri ansiklopedisi adlı eserde, Taha'i Hakkari başlığı altında Menkıbesine geniş yer verilmiştir. Fakat bu şekilde tanınmamış, Seyyid Taha Nehri şeklinde meşhur olmuştur. Seyyiduna Seyyid Sıbhatullah Kuddisesirru Gavzul Vasılin Sultanul Aşiqin Hazreti Seyyid Sıbhatullah Arvasi Hazretleri Hizan'da Seyyid Taha Nehri'ye göçerek nazarı ile şeref yap olmuş bilahare kesb-i nisbet ederek hilafet almıştır. Seyyid Sıbhatullah daha önce Şeyh Halid Cezeri'nin yanında da amel etmiştir. Seyyid Sıbgatullah irşada başladığı zamanda, Şark vilayetlerinin büyük üleması ona göç ederek teslim olmuşlardır. Halen daha halk içerisinde Gavz-ı Hizani denildiği zaman zannedersin ki hayattadır. Onun veciz sözleri halifeleri tarafından Minah adlı eserinde toplanmıştır. Bilahare, Şeyh Ahmet Taşkesani'nin oğlu, Molla Diyâeddin tarafından minah üzerine bir zeilde de yazılmıştır. Minahtan bir örnek. hace Ahrar Kudsesi ruhun müritlerinden biri, suç işlediğinden dolayı şeyhinin meclisinden uzak kalmış. Bununla beraber Şahın Akşibendin ruhuna Fatiha ve İhlas surelerini okuyup hediye ettikten sonra ruhundan şefaat dilemiş. Kıssası esnasında Gavs Qaddesallahu Rahul Aziz şöyle buyurdu. Şah hazretleri onun şeyhinden daha büyüktü. Şahıs ne kadar büyük olursa, tabiilerinin suçları da gözünde o kadar küçülür. Nitekim bu, dünya büyükleri ve tabiilerinden de müşahade edilmektedir. Minah'ın haşiyesi Atiye'de deniliyor ki, Şahıs ne kadar büyük olursa, sözünden kısır anlayışımla iki vecih anlıyorum. 1. Şeyh ne kadar büyük olursa,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 birçoklarına âli nispeti tevdi ederek 1287'de vefat etmiştir. Şeyh İbrahim Çokreşi'nin şeyhinden naklen yazmış olduğu Kitab-ül İşarat adlı eserde Gavsi Hizanînin menkibesi kamilen anlatılmıştır. Seyyiduna Şeyh Abdurrahman Tahi Kudsesirruh Seyda Şeyh Abdurrahman Tahi Kudsesirruh Hace-i Ahrar'ın şeriatını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 Şeyh Halil Çokreşi, Halife Mustafa Bitlisi, Hacı Süleyman Bitlisi, Hacı Yusuf Bacari, Eşit Bitlisi, Şeyh Fetullah Verkanisi, Şeyh Abdulhadi, İspahirti, Şeyh İbrahim Bulanuki, Seyyid Taha Abiri, Molla Ahmet Taşkesani, Molla Abdullah Hizani, Şeyh Abdullah Nurşini, Molla Reşit Subaşi,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 ve Meşayih'i inkar etmekten korusun. Amin diyen emin olsun. Ve selamu ala ibadillahi salihin. Amin.